Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Müminlerle müşriklerin ikinci savaşıydı. Hicretin üçüncü yılıydı. İki ordu Uhud'un önlerinde karşı karşıya geliyordu. Önce birebir kapışma oluyordu. Müşriklerden Ebu Talha çıkmıştı. Müslümanlardan yiğit istemişti. Karşısına, Hazreti Ali Efendimiz çıkıyordu. Daha ilk kapışmada Hazreti Ali Efendimiz müşriği yere seriyordu. Arka arkaya yedi müşrik geliyordu. Kimisinin karşısına Hazret Hamza Efendimiz çıkmıştı. Kimisinin karşısına Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas çıkıyordu. Kimisinin karşısına ise Zübeyir bin Avvam çıkıyordu. Yedi müşriği de deviriyorlardı. Şimdi savaş başlıyordu. İki ordu birbirine giriyordu. Hazreti Ali efendimiz Hazreti Hamza Efendimiz, Hz. Zübeyir bin Avvan, Hz. Mikdat bin Evs, Hz. Ebu Ducane, Hz. Saad bin Ebi Vakkas gibi efendilerimiz bu yiğitler müşrik ordusuna fırtına gibi giriyorlardı. Hz. Hamza Efendimizin iki elinde de kılıç vardı. Düşman ordusuna dalıyor ve ben Allah'ın aslanıyım, ben Resulullah'ın aslanıyım diyerek ilerliyordu. Kılıcın hakkını verecek olan Ebu Ducan'a kasırga gibi savrularak geliyor, önüne geleni biçiyordu. Zübeyir bin Avvam, Mikdat bin Evis düşman ordusunun süvari birliklerine doğru hücum ediyorlardı. Şahı Merdan, Haydar-ı ise tek başına bir ordu gibi savaşıyordu. Önünde kimse duramıyordu. Bir grup Müslüman, müşriklerin komuta merkezini gözlemliyorlardı. Komutan Ebu Süfyan'ın işini bitirmeyi hedefliyorlardı Biliyorlardı Şirk ordusunun komutanı Ebu Süfyan'ı öldürürlerse Düşman ordusu parçalanırdı, dağılırdı Yenilgiye mahkum olurdu Onun için önceliği Müşrik ordusunun komutanı Ebu Sufyan'a veriyorlardı Bu grubun içerisinde özellikle genç bir mümin vardı Daha dün evlenmişti Rasul Ekrem'den izin almış bir gece eşiyle beraber olacak, yarın savaşa yetişecekti. Aynen öyle yapıyordu. Sabahın seherinde evinden süratle ayrılıyor, eşi sesleniyordu, henüz yıkanmadın diyordu. O yiğit mü'min, yıkanırsam geç kalmış olabilirim diyor ve soluğu hut önlerinde alıyordu. Bu yiğit mü'min, Hazreti Hanzala bin Ebi Amir'di. Ebu Süfyan'ı dört gözle kollayanlardandı. Ebu Sufyan'ı ne kadar erken öldürürse Savaş çabuk biter ve kan az akmış olurdu Hanzala bu kaygıyla düşman ordusunun karargahının çevresinde dolaşıyor Gözleri Ebu Sufyan arıyordu Hz. Hanzala'nın beklediği fırsat önüne geliyordu Ebu Sufyan geliyordu Ebu Sufyan cins Arap atının üzerindeydi Hanzala bir şahin gibi Ebu Sufyan'a hücum ediyor Bir darbeyle atından düşürüyordu Ebu Sufyan için son gözüküyor gibiydi. Yerde upuzun yatıyordu. Tepesinde genç ve yiğit bir mümin Şahin gibi onu süzüyordu. Ebu Sufyan bir umut adına son gücüyle bağırıyordu. Kureşliler, ben Ebu Sufyan'ım, beni öldürecekler, bana yardım edin kurtarın beni'' diyordu. Mekke müşrik ordusu dağılıyordu. Kaçışmaya başlamışlardı. Kadınlar da eteklerini toplamışlar, kaçıyorlardı. Bir taraftan da ''Kaçmayın'' Geri dönün, Bedir'in intikamını almaktan vaz mı geçtiniz diye bağırıyorlardı. Müşrik ordusu neredeyse Bedir'deki zelil hale düşüyordu. Kaçan kaçanaydı. O kargaşa içinde Ebu Sufya'nın sesi duyulmuştu. Bu Şeddat bin Esvet'ti. O kargaşa içinde Ebu Sufya'nın sesini bir duymuştu. Bu Şeddat bin Esvet'ti. Ebu Süfyanı öldürmek zor olan Hanzala'yı fark etti. Hemen mızrağını Hanzala'ya fırlattı. Hazret Hanzala yere yığılıyordu. Ebu Sufyan süratle kalkıyor ve kaçıyordu. Şeddatsa Hazreti Hanzala'ya ikinci darbeyi vuruyordu. Hazreti Hanzala, Uhud düzlüğünde ruhuyla kanatlanıp dünyadan ayrılıyordu. Hazreti Hanzala, Uhud'da ilk şehidimizdi. Peygamber Efendimiz Hanzala'sı için tarihe kayıt düşüyordu. Öyle hitap ediyordu. Meleklerin yerle gök arasında, gümüş bir kap içerisinde hanzalayı yağmur yıkadıklarını gördüm buyuruyordu. Artık müminlerin dilinde hanzala gasilül meleke idi. Meleklerin yıkadığı hanzalaydı. Ümmet çağlar boyunca Hazreti Hanzala'ya gıptayla Hayranlıkla hatırlayacaktı Onun o büyük dirayetinden Cesaretinden sabrından ilhamlar alacak Manen güç devşirecekti Bu düzlüğünde savaşın süresi çok kısa oluyordu Müminler aynen Bedir'de olduğu gibi zafere Yürüyorlardı İkinci yenilgiyi ikinci acıyı Müşriklere tattırıyorlardı Artık müşrikler kaçıyordu Müminler onları kovalıyordu Müminlerden bazıları savaşın bittiğini düşünüyor ve ganimetleri toplamaya başlıyorlardı. Aynen tepesindeki 50 okçu müminse artık savaşın bittiğini, burada beklemenin bir anlamı kalmadığını, ganimetlerin toplanmaya başlandığını dile getiriyor ve Aynen tepesini terk ediyorlardı. Uhud'un düzlüğüne iniyorlardı. Okçuların komutan Abdullah bin Cübeyr direniyor, Resul Ekrem'in talimatını hatırlatıyor. Yerlerini terk etmemeleri gerektiğini söylüyordu ama Onlar süretle tepeden ayrılıyorlardı Hz. Abdullah bin Cübeyr yüksek sesle Yerinizi terk etmeyin Durun Siz Resulullah'ın de, yenilsek de benden bir haber gelmedikçe Yerinizi terk etmeyin emrini bilmiyor musunuz? Resulullah'ın emirlerini hatırlayın Komutanınıza itaat edin diyordu ama Aynen tebessini terk eden müminlerde Müşrikler perişan oldu Resulullah yerimizde sağlam duralım diye ögre söylemişti. Artık savaş bittiğine göre burada beklemek anlamsız olur diyorlardı. 40 mümin insan Ay-Ney'in tepesini terk ediyor. Geride okçuların komutanı Abdullah bin Cübeyr'le beraber dokuz mümin insan kalıyordu. Uhud dağının önünde savaşın ilk etabı yaşanıyordu. Müminler Bedir'deki destan gibi bir destan yazıyorlardı. Düşman önlerinde sürü gibi kaçıyordu Büyük şair tabloya bakıyor Şiir diliyle müşriklere sesleniyordu Harisilerin kızı orada olmasaydı Siz köleler gibi çarşıda saklığa çıkarılırdınız Mekke müşrik ordusu Mekke'ye doğru kaçıyordu Müminler onları bir kez daha kovaladılar Artık savaş bitiyordu Hatta müminler ganimetleri toplamaya başladılar Aynen tepesindeki okçular da Uhud düzlüğüne inmişlerdi. 50 okçudan kırkı tepeyi terk ediyorlardı. Onlar da savaşın bittiğine inanıyorlardı. Onlar tepeden Mekke müşrik ordusunun kaçtığını daha net görüyorlardı. Savaş bittikten sonra tepede durmanın, tepeyi beklemenin bir anlamı olamaz diye düşünmüşlerdi. Müşlüklerden Dırar bin Hattab aynen tepesini gözlüyordu müşrik ordusunun sağ cephe komutanı Halit bin Velid, Dırar'ı gözcü olarak görevlendirmişti. Dırar, Müslümanların tepeyi terk ettiğini görünce, komutanına işaret ediyordu. Sağ cenahın komutanı Halit bin Velid, bu anı bekliyordu. Beklediği an gelmişti. Şimdi bu fırsatı değerlendirmek anıydı. Yüz süvarisiyle Aynay'ın tepesine hücum ediyordu. Hazır Abdullah bin Cübeyr, ve arkadaşları yüz kişiye karşı kıyasıya bir mücadele veriyorlardı Müslümanlar önce oklar fırlatarak süvarileri durdurmaya çalıştılar Sonra kılıçlarıyla mücadeleye devam ettiler Çetin bir muharebe oluyordu ama Vücutlarını aldıkları kılıç ve mızrak darbeleriyle takatsiz düşüyorlardı Giderek aldıkları darbelerle tanınamayacak hale geldiler Çoğunun vücudu parçalanmış ve hepsi şehit düşüyordu Halid bin Velid şimdi savaşın yapıldığı düzlüğe geliyordu. Müşrikler kaçışıyorlardı, Müslümanlar ganimet topluyorlardı. Halid bin Velid Müslümanları arkadan kuşatıyordu. Müslümanlar kuşatıldıklarını anlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar. Hemen kılıçlarını sıyırdılar ama Halid süvarilerle Müslümanların arasını açmıştı. İslam ordusunu parçalara ayırmıştı Müslüman gruplar arasında bağlantı kopmuştu Bu durumu kaçmakta olan Mekke müşrik ordusu gördüğünde Hemen geri dönüyor ve hücuma geçiyorlardı Müslümanlar iki gücün arasında kalmışlardı Tam bir çıkmazdaydılar Belli ki büyük kayıp vereceklerdi Durum bir anda ana baba günde dönüşü vermişti Müslümanların üzerine ok yağmuru yağıyordu Müşriklerin kılıç ve mızrak darbelerine de karşılık veremez hale gelmişlerdi Yıldırım gibi atlar arasında darmadağın olmuşlardı Tam bir panik yaşıyorlardı Müslümanlardan kimileri kaçıyorlardı Kimileri o derin panik nedeniyle müşrik zannederek müminlere kılıç savuruyordu Bu şekilde bir mümin şehit düşüyor Altı yedi mümin yaralanıyordu Savaşın ilk etabında müşrikler kaçıp canlarını kurtarmaya çalışıyorlardı Kısa bir süre sonra devran dönüyor ve Müslümanlar aynı konuma düşüyorlardı. Müminler acı bir yenilgi alıyorlardı. Bütünlükleri bozulmuştu, bağlantıları kopmuştu. Kuvvetleri büyük ölçüde zaafa uğramıştı. Sanki savaşın sonucu belli olmuş gibiydi. Müşrikler Bedir'in intikamını belli boyutlarda almışlardı. Kaçışan dağılan Müslüman orduda yerini hiç terk etmeyen biri vardı. Bir dağ misali yerinde duruyordu. Korkunun rüzgarı onun semtine uğrayamıyordu. O Allah'ın sülüydü. Allah'tan gayrı kimseden korkmayan ümmetin peygamberiydi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam